Günaydın. Geçtiğimiz hafta ülkemizde bir maden faciası daha yaşandı. Karaman'ın Ermenek ilçesi Güney Yurt beldesindeki madende yaşanan su baskının sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Ermenek'teki maden faciasının 3. gününde işçilere ulaşmak için su tahliyesi devam ederken gecede göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle su tahliyesinin durduğu öğrenirken madencilerin yapacağı incelemenin ardından itfaiyecilerin su tahliyesine devam edebileceği bildirildi. Hatırlarsınız, Soma'da yaşanan maden faciasından sonra Change.org'da Soma son olsun, ILO 176 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini imzalayın talebiyle Change.org taksim Soma adresine bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyacı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk çeliye şöyle sesleniyordu: Türkiye 19 yıldır masada duran uluslararası çalışma örgütünün ILO 176 numaralı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sağlık Sözleşmesi İmzalasın ve uygulaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli yasal düzenlemeleri yapsın. Soma'da yaşananların son olması, bir daha hiçbir madende böyle bir faciaların yaşanmaması için Türkiye'nin Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi şart. Sözleşme, maden işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli sorumluluklar getiriyor. 1995 tarihli sözleşmeyi 26 ülke imzaladı. Ancak Türkiye imzalamıyor. 17 Mayıs 2010'da 30 maden işçisinin öldüğü Zonguldak'taki patlamanın ardından Türkiye İLO 176'yı yeniden gündemine almış ancak imzalamamıştı. İLO 176'nın neden imzalanmadığı sorusu soru önergeleri ve meclis kürsüsü konuşmalarından birçok defa hükümetin önüne geldi. En son 11 Ocak 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da aynı soruyu yöneltmiş. Çalışma Bakanı Faruk Çelik şu şekilde cevap vermişti. 176 sayılı İLO Sözleşmesi, yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve sondajla maden çıkarılan işletmelerde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği incelendiğinde bahse konu sözleşme ile paralellik arz ettiği hatta çok daha kapsamlı hükümler içerdiği görülmektedir, diyor. Peki ya sözleşmede neler var onlara bir bakalım. Sözleşme ile işverenler kazaları önlemek için her türlü önlemi alma, İşçileri bilgilendirme ve eğitme yükümlülüğü altında. İşverenler riski kaynağında bertaraf etmek, güvenlik çalışma sistemleri tasarlamak, kaza riskleriyle ilgili işçileri bilgilendirmek ve kaza olduğunda gerekli tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak zorunda. İşverenler sözleşme ile kaza sonrasındaki sağlık ve kurtarma etkinliklerinin kalitesinden de sorumlu hale getiriliyor. Sözleştirme hükümetlere ise teknik kılavuzların hazırlanması, denetimlerin düzenlenmesi, denetimlere ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması ve kazaların etkili soruşturulması gibi yükümlülükler getiriyor. İşçilerin ve temsilcilerinin ise kazaları riskli durumları bildirmek, güvenlik ve sağlıklarına ilişkin koşullara dair bilgi edinmek, güvenlik ve sağlık önlemlerinin karar süreçlerine katılarak ne gibi haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarını öğrenmek ve buna uygulamak diyordu kampanyacı. Umarız sözleşme sonunda imzalanır ve bu defa gerçekten maden facialarının sonu olur. ÖSYM'ye ve Yüksek Öğretim Kurumu'na seslenen bir kampanyayla devam ediyoruz. Talebi ALES sınavının içeriğinin değişmesi olan kampanyacı şöyle demiş. Bilindiği üzere üniversitelerimize akademik personel alımında merkezi sınav olarak uygulanan ALES'in önemi oldukça yüksek. Fakat akademisyen olmak isteyen kişiler bu sınavda sadece Türkçe ve matematik ve Türkçe matematik kısımlarında bulunan onar soruluk mantık sorularını çözüyor. Dolayısıyla akademisyen seçiminde bu derslerden sınava tabi tutulmak 4 yıllık lisans eğitiminin bir anlamı olmadığını gösteriyor. Akademisyen olmak isteyen kişilerin tabi tutulması gereken sınav konuları öncelikli olarak lisans mezuniyet alanlarıyla ilgili olmalı. Örneğin hukuk fakültesinden mezun bir kişinin kamu hukuku bölümünde araştırma görevlisi olması için öncelikle ALES sınavında hukuk, kamu hukuku, idare hukuku, idari yargı gibi derslerden oluşan genel hukuk bilgisi sınavına girmesi gerekmektedir. Bilgisayar mühendisliği lisans programı mezunu bir kişi bölümünde yüksek lisans yapıp aynı zamanda araştırma görevlisi olması için mühendislik dallarıyla ilgili konulardan sınava tabi tutulmalıdır. Bunun böyle olması akademik düzeyde kaliteyi arttıracaktır. Türkçe ve matematik genel yetenek ölçümünden başka bir şey değildir. Dolayısıyla tıpkı KPSS sınavında olduğu gibi Türkçe matematik dersleri ALES sınavında yer alabilir. Fakat değerlendirme ölçütü yüzdeleri düşük olmalıdır. Kişinin bölümüne göre konularsa ağırlıklı bir yüzde içerisinde değerlendirilmelidir. Örneğin, hukuk fakültesi mezunu bir öğrencinin araştırma görevlisi olmak için veya ÖYP başvurusu yapabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir. ALES sınavında ise Değerlendirme yüzdeleri Türkçe yüzde 25, matematik 25, genel hukuk bilgisi ise yüzde 50 şeklinde olabilir. Ülkemizde ciddi anlamda akademisyen açığı var. Bu rakam 45 bin civarında. Bu açığı kapatmak önemli. Fakat bu açık, kaliteli, kalifiye ve alanında uzman kişiler tarafından kapatılmalıdır. Bu gerek ulusal alanda, gerekse uluslararası alanda Türkiye'nin akademik gelişimine yarar sağlayacaktır. Sadece Türkçe ve matematik derslerinden sınava girmek, 4 yıllık fakülte mezunu kişilerin emeklerini Hiçe saymak demektir. Gerekli adımların atılması için gerek bürokrasi kanadının gerekse kamuoyunun desteklerini bekliyoruz demiş kendisi kampanyacı. Ve sıradaki haberimiz için güvenlik görevlilerine kulak verelim. Kampanyayı başlatan Sedat Tugan'ın talebi, yıllardır alt komisyonlarda bekleyen özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarıyla ilgili yasanın çıkarılması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çeliğe ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya yönelik başlatılan kampanyada, Kamu görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin sağlıklı bir görev yapabilmesi için özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir diyor Sedat ki çok zor koşullarda çalışan bu insanlar. Günün son kampanyası İsveç Devleti'ne yönelik başlatılmış İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü. İsveç Araştırma enstitülerinin kapatılmamasını talep ediyor. enstitü demiş ki bizler bu kampanyayı imzalayanlar Akdeniz ülkelerindeki İsveç Araştırma enstitülerinin bütçelerinin kesintiye uğraması ve sonraki yıllarda da tamamen kesilmesi kararını içeren bütçe teklifine şiddetle karşıyız. Bu karar bütçe teklifinin hiçbir inceleme yapılmadan sunulduğuna işaret ediyor ve onarılmayacak sonuçlar yaratacaktır. Enstitüler karşılıklı araştırma, eğitim ve kültür alışverişinde sözü bile edilemeyecek kadar küçük bütçelerle katkı sağlamaktadır. Disiplinler arası işbirliği, hareketlilik, uluslararasılaşma, fon ortaklığı ve uzman desteği, bu enstitülerin olumlu katkılarından sadece birkaçıdır. Enstitüler ayrıca İsveç'teki pek çok üniversite disiplinlerinin genel kalitesine de katkıda bulunmakta. Kültürler arası buluşma alanı, ulusal merkezler, kurslar, konferanslar ve seminerler için bir forum oluşturmaktadır. Söz konusu enstitüler büyük ve küçük boyutlu eğitim kurumları için mükemmel kaynaklar sağlamaktadır. Bu enstitüler uluslararası camiada tanınan ve saygı gören araştırma merkezleri olarak güçlü birer markadırlar, Fonların kesilmesi çok ağır bir hata olacaktır diyor enstitü. Beni bu düşündürdü. Acaba Türkiye'nin de aynı şekilde Türkiye Araştırma Enstitüleri gibi bir kuruluşu var mı? Diğer ülkelerde aynen İsveç'in olduğu gibi. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Yarın sabah 7.50'de yine buluşmak üzere. Esen kalın.